İşte bu ayet-i manayı anladıktan sonra istersen tenzih et, istersen teşbih et. Her halinde sen onun tecellilerine dalmış durumdasın. Gayrı senin için artık ondan ayrılabilmek, ayrı düşebilmek söz konusu değildir. Çünkü senin senliğin ve onda olanlar senin Cemlinindir, hüviyetindir. Halen de böyle. Amelle de böyle, manayla da böyle. Teşbih yönünden de böyle, tenzih yönünden de böyle. Geçelim. Haslı tüm varlık onun cemal suretidir. Haslı tüm varlığın O'nun cemal suretidir. Tüm varlığın O'nun cemal suretidir. Bu cümleye özünden bakarsan anlarsın. Ahmet bu cümlenin manasını anlayamaz. Hilmi de anlayamaz. Kurusu de anlayamaz. Çünkü Allah'ı ancak Allah bilirsin. Halka benzer yönünle kalırsan onun güzellik suretini müşahede etmiş olursun. Şayet sana tenzih kapısından bir yol açılırsa teşbihin gider. Onun güzelliğine, cemaline, manasına suret olursun. Şayet sana teşbihin ve tenzihin ötesinde bir sefer nasip olursa ikisini de geçmiş olursun teşbihin ve tenzihin ötesinde bir makam bulursun. Bu ahadiyyette. Hadiyette, teşbih erir, buhar olur, yok olur gider tenzih erir, buhar olur, yok olur gider şimdi teşbihin bir başka yönünü konuşalım hak için iki teşbih yolu vardır Birisi zatî teşbih, birisi vasfî teşbih. Buradaki zatı mutlak manada zat anlamını almayın. zati teşbih, dışta görülüp dokunulan mevcutların suretidir. Hayal aleminde bulunanları dahi bu dıştan görülüp dokunulan şeyler arasına kat. Buradaki hayal, hayal kebiri de içine alır. Yani ister bu madde dünyası alemi olsun, ister madde dünyasının sonraki mana yaşantısı olsun. Kıyamete kadar, sonsuza kadar gidecek olan. Bu her iki alemde te teş zat-i teşbih hükmüne girer. Yani bunlar bizat-i teşbihdir. Bir de vasf teşbih vardır. Vardır. isimlere bağlı manaların suretleridir. Bu da vasfi teşbihtir Şimdi bir daha biraz daha açarak anlatalım. Dışta görünüp dokunulan yani beş düğüye hitap eden veyahut aklına hitap eden. Yani aklın hayal yoluyla müşahede ettikleri, hayal âlemindekiler. Bunların hepsi zati teşbihe girer ve bu teşbihte gördüklerinin hepsi zatıyla aynen kendisidir. Zatıyla aynen kendisidir bu zati teşbih yönüdür. Vasfi teşbihse isimlerin manalarından ibarettir. Hani diyorduk ya... ...madde müşahidesi kalkar... ...salk isimlerin manaları müşahede edilmeye başlanır. Daha konuları, i̇simlerin manaları müşahede edilmeye çalışır. Hayy, Kadir, Muntakim, Muhar Evvel, Zahir, Batın. Bu isimlerin manaları... ...vasfî teşbih olarak müşahit edilir. Yani bu manalar yani Esma-ül Hüsna dediğimiz manalar dahi teşbiktir. Her ne kadar hakikatını bilmeyene göre bunlar tenzihe giderse de halbuki bunlar dahi teşbihtir İkinci şıkta anlatılan bu manalar, bu suretler zihindedir, akıl yoluyla bilinir. Evet. His yoluyla onlara bir şekil çizilmez. His yoluyla şekil çizildiği anda zat-ı teşbih durumuna girer. Çünkü şekil alma teşbih durumunun kemal makamıdır. Kemal ise zata layıktır. Ne oldu? Efal esmadan daha kemalli oldu. Efal esmadan daha kemalli oldu. Evet. E o gitti Demek ki efal zati teşbih mertebesi, esma ise vasfî teşbih mertebesi. Avamın sandığı gibi efal bir noksanlık alemi, esma alemi de bir, yüce bir mertebe değil. Dolayısıyla efalde bulamayan vehimde gezer. Vasfi teşbih üzerine biraz duralım. Kalan vasfi teşbih için çeşitlerin hiçbiriyle şekillenme mümkün değildir. Hatta misal getirmek suretiyle de onu şekillendirip bir cins bulmak imkansızdır. Ayetlerle getirilen misal yolu şekilleri anlatılan mana icabı zata bağlamak gerekir. Mesela bu manada gelen ayette Nur suresi 24. ayet Mişkat, misbah, züccace kelimelerine bir bak. Bu teşbih insanın suretidir ve zati teşbihtir. Mişkat kelimesinden Murat, insanın sinesidir. Züccacı kelimesinden Murat, insanın kalbidir. Kalp derken fizik manada bu kalp değil. Mişpah kelimesinden Murat da insanın sırlıdır, hakikatıdır. Şimdi aynı ayette geçen diğer cümle ve kelimeleri de ele alalım. Şeceri mübarekeden kasıt insanın gayba imanıdır. Gayba imandan mana ise hakkın hakkın halk suretinde zuhurudur. Gaybden kasıt Hakkın halk suretinde zuhurudur. İnsanın gaybe imanı, insanın hakkın halk suretindeki zuhuruna inanmı, imanıdır. Hakkın halk suretindeki zuhuruna imanı olmayan, gayba iman etmiş olmaz. Ellezine yu'minune bil gaybı, o müminler gayba iman ederler ayetinin kapsamında olabilmek için, hakkın halk suretinde zuhur ettiğine iman etmiş olmak lazım. Aksi takdirde gayba iman etmiş olmazsın. İslam'ın getirdiği gayba iman etmiş olmazsın. Dolayısıyla bu varlıkta hakktan gayrı bir şey yoktur diyemediğin sürece hayale puta mefhum şeylere tapınıyorsun demektir. Hakka kulluk etmiyorsun demektir. Zeytune kelimesinden murat mutlak hakikattır. Öyle bir hakikat ki her yönüyle hakka aittir diyemeyiz, her yönüyle halka aittir de diyemeyiz. Hakkı ve halkı içine alan mutlak hakikat. Bir yönüyle hak, bir yönüyle halk olan mutlak hakikat. Ne hak ne halk gerçektir. Şarkı ye değildir cümlesinden Murat mutlak tenzihin gerekli oluşudur. Şarkı yeden mana tenzihin gerekliliği. Garbi yeden mana da tenzihi atmak suyetiyle mutlak teşbihi söylememektir. Hasılı öyle bir ince iş ki teşbih kabuğuyla tenzih özünden süzülüp gelir. Ki onun yağı olur ki, ben Murat, yakin halindir. Yakin halindir. O yağın aydınlatmasından Murat da insanın nuru ile yağ zulmetini kaldırmasıdır. Bu yakininin insaniyetini kaldırmasıdır ortadan. Ona e, dokunacak olsan ateştir. Cümlesinden Murat, açıktan ona değmenin, görmenin imkansızlığıdır. Açıktan görülüp dokunulacak bir şey değil. Dokunamazsın, göremezsin. O ateştir. Ateşe dokunabilir misin? olurdur cümlesinden Murat, teşbih nurudur. Nur alamur, nur üzerinedir cümlesinden Murat iman nurudur, tenzih nurudur. Hansını bu ayet kerime Allah dilediğini nuruna ulaştırır. Allah için insanlar için misaller getirir, her şeyi bilendir. Cümleleriyle de teşbihi tamamlar. İşte bütün bu anlatılan teşbihlerden Murat hep zati teşbihtir. Yani ne kadar misal yollu dahi olsa Bu misal onun güzel suretlerinden biridir. Bütün bu misalleri anlatılan manada nazar almak icap eder. Mesela Süt Süt rüya aleminde zahir olduğu zaman ilme misal olur. Süt kendi durumu ile ilim manasına ait suretlerden biridir. Zira her misali temsil eden bir mümessil vardır. Gerçekten geçen ilim onun temsil eden suretlerinden biridir. Ancak onu gösterir ve bu onun mana cephesine yüklüdür. Netice, mişkat, misbah, züccaca, şecere, zeyt, şarkıya olmayışı, garbiye olmayışı, nurlandırılması, ateş olması, mur üzerine nur olması, bütün bunlar manaları ile alındığı zaman zata bağlı suretler olur. İşte bu bağlılık Allah'ın zat cemalinin suretleridir. Allah her şeyi bilir cümlesinden anlaşılan özel manada şu Allah cemalinin manasını bilir Allah cemalinin manasını bilir Huluhiyet cemal suretlerini meydana getirir ve içine alır kapsar Bu böyledir çünkü ilim, alimde bulunan ilmin bir mana cephesidir ve bütün bunları anlamaya çalış Böylece teşbih bahsinde görmüş olduk. 12. bölüm fiillerin tecellisine ulaştık. Evet, fiillerin tecellisi neymiş? Hakkın kendi fiillerindeki tecellisi bir müşahede makamından ibarettir. Hakkın kendi fiillerindeki tecellisi bir müşahede makamdır. Yani teşbih yollu teşbih yollu fiillerini seyir ben yani başka bir şey değildir fiillerin tecellisi kul bu müşahede makamında kudretin eşyadaki icraatını görür kudretin eşyadaki icraatını görür ve görür anlar ki onların yürüteni ve durduranı haktır Böylece, kuldan çıkar görünen fiili, kula değil, hakiki fail olan hakka bağlar. Yani fiili kuldan kaldırır, hakta sabit kılar. Bu anlatılan müşahede makamında güç, kuvvet, irade kuldan alınmıştır. ve sahibi hakikisi olan hakka iade edilmiştir. La havle ve la kuvvete illa billah. Bu müşahede makamında insanların durumu çeşitlere ayrılır. Bazıları bu müşahede makamında Önce hakkın iradesine şahit olurlar, sonra fiilini müşahede ederler. Fiiller tecellisi babında diğer sayacaklarımız arasında en yüksek müşahede makamı budur. Bu müşahede makamında kuldan güç yetirmek, iş yapmak, bir şeyi arzulamak gibi haller tamamıyla kalkar. Çünkü hakkın iradesiyle isteğiyle o işin oluşmaya başladığını dolayısıyla böylece o işin hakkın kuvvet ve kudretiyle oluştuğunu görür ve artık orada ne bir istek ileri sürebilir ne bir arzusu olur ne de o şeyin neden olduğu yolunda herhangi bir görüş meydana yorum meydana gelir. Çünkü hak böyle olmasını dilemiştir ve neticede o fiil meydana gelmiştir. Fiilden evvel hakkın iradesini görüyor, dileğini görüyor. Ve o ilahi dilek, iradeyle o fiilin meydana geldiğini müşahede ediyor. Dolayısıyla artık yorum, istek, arzu kalkıyor. Bazıları da bu müşahede makamında hakkın iradesini müşahede ederler. Ama şu olan mahlukatta tasarruflarını Bu tasarrufların da hakkın saltanat kudreti altında hüküm yürüttüklerini müşahede ederek bu tasarrufların da hakkın saltanat kudreti altında hüküm yürüttüklerini müşahede ederek yani hakkın istek ve arzusuyla fiillerin meydana geldiğini ve kuldan çıkan fiilin bu istek arzu istikametinde oluştuğunu müşahede ediyor. Her ne kadar ...fiili biraz... E, ...çıkış kuvveti... ...kudreti aracılığı itibariyle... ...kula vermek gibi bir hal söz konusuysa da... ...orada o... ...fiilin meydana gelmesi isteğini... ...mutlak olarak Hak'ka bağlıyor. Hak böyle istedi ve... ...kul böyle yaptı diyor. Yani... bir, bir ...deminkinde iradeyi de... ...kuvveti de Hak'ka bağlamak vardı... ...bundakinde sadece iradeyi... ...Hak'a bağlamak fakat kuvvette... ...kul ortakmış gibi... Bizan'la kapılmak söz konusu. Bu bazıları da bir fiilin çıkışı anında emri kuldan görür sonra hakka bağlar. Yani Ayhan bu fiili yaptı der sonra ay ayıkır bunun akabinde <gülüyor> ama Ayhan'a hak bunu yaptırdı der. Yani ilk anda fiil direkt kula bağlıyor. Bağlamasının akabinde ayıkır ilahi irade ve istek bu şekilde tahakkuk ettiği içindir ki Ayhan bunu yaptı diyor. Bazıları da fiili çıkışından sonra mahlukattan görür. Fiili çıkışından sonra mahlukattan görür. Şimdi bu makamda kalan müşahede ehlisinde biraz duralım. Şöyle ki elde etmiş olduğu bu müşahede Kendi dışında kalan birinden olursa makbuldür. Eğer müşahedesi kendisinde kalırsa, o zaman makbul olmaz. Yani bunu sadece kendisi için bu şekilde müşahede ediyorsa, yani yaptığı kendi yaptığı fiili hakka bağlıyor. Başkalarının da böyle bir şey söz konusu değilse, o zaman geçerli olmaz. Meğer ki o fiil şeriata uygun bir fiil olsun. Namaz kılmak, oruç tutmak, zekat vermek, aç vermek gibi. Ben bunu yapıyorum ama bunu hak yaptır diyor da yapıyorum. Ama etrafta daha bunu başkalarında müşahede edemiyor. Ve sadece bir kısım fiillere dönük olarak müşahede ediyor. Bu geçerli olmaz. Şimdi bu şahide makamında bulunan kimse kendisine kendisine iradesini müşahedeyi nasip ettikten sonra hakkın fiilin kendisinden çıkışından önce çıkışı anında hakkın tasarrufunu kendisinde müşahede eden gibi olmaz. Böyle olmadığı için de ona müşahedesini tam teslim edemeyiz ve kendisinden şeriatın dış ahkamına uygun hal talep ederiz. Eğer bu talebimizde aradığımızı onda bulursak Allah'la arasındaki işte ihlas vardır Burada fiilin mahlukattan çıkışından sonra ilahi kudretin geçerli olduğunu müşahede eden kimse için Müşahedesini teslim ederiz veya etemeyiz Şeklinde söylemiş söylemiş olduğumuz sözün faydası şu ki Onun müşahedesini teslim edemeyiz Zira kadeci kendisine bir dayanak bilir Emre ve nehiye aykırı harekette bulunur Halbuki her ikisine de sahip olması lazım. Şayet emre ve nehiye aykırı hareket ettiği halde müşahedesini teslim edersek şeriatın zahiri emirlerini tatbik edemeyiz. Halbuki şeriatın tecavüzü babında ondan bir şey çıkarsa haddini bildirmemiz, hakkını yerine getirmemiz gerekir. İşte bu durum Allah'ın bizi bağlayan hükümleri arasındadır. Dolayısıyla kendinden çıkan fiilleri sadece görüp de bu fiilleri, fiilleri müspet anlamdakiler için kullanıyorsa kabul ederiz. Fakat müspet ve menfi anlamdakiler için kabul ediyorsa o zaman bunu yeterli bulmayız. Çünkü bu çok indiği bir hükümdür. Geniş kapsamlı bir görüş yok. Bu müşahede makamı sahibi üzerinde bir kısa bir açıklama yapalım. Fiilin çıkışından sonra ilahi kudretin geçerli olduğunu müşahede edene bu müşahedesini teslim edemeyiz. Meğer ki başkasında da müşahede ede. Yani kendi sırf kendisinden meydana gelenleri hak böyle diledi de böyle yapıyor deyip başkasından gelenlere itiraz ediyorsa biz bunu hiç kale almayız. Tamamıyla bu taklidi bir kelamdır idrak yoktur çünkü idrak olsa zaten bu idrak yayılacak ister istemez umuma böyle dememin özet manası şu ta ki kendisi için kitaba ve sünnete uymayan bir hali kabul etmeye sebebine gelince aynı şeyi zındıklar da yapıyor masiyet işliyor işledikten sonra da bu iş Allah'ın iradesi kudreti fiiliyle oldu benim bunda bir şeyim yok bu bir makamdır diyorlar Beşinci müşahede. Bu makamda bulunan Allah'ın fiilini müşahede eder, kendi yaptığı fiiline bağlı görür. Böyle olunca nefsini eğer itaat ediyorsa itaat eden, asi geliyorsa asi gelen adı verilir. Bu kimse taat halinde de, isyan halinde de güç, kuvvet ve irade sahibi değildir. Bunlar kendisinden alınmıştır. Kendi yaptığı fiili görüyor ama yani ben yapıyorum diyor ama benim yaptığım bu fiil mutlaka Allah'ın iradesi kuvvet ve kudretiyle. Yani ben arada bir aletim. Nasıl kıskacı sıktığın zaman bir nesneyi tutarsa olay samamiyle senin elinde kıskançla hiçbir şey yoksa, tuçudan başka bir şey değilse buradaki müşahede de o. Bu müşahede halinde her şey budur diyor. Ben Allah'ın elinde sadece bir vasıtayım diyor İşte bu durumda olan da güç kuvvet irade sahibi değildir bu kişi bir başka noktada da bazı müşahedelerde de kendi fiilini göremez ancak Allah'ın fiilini olur görür ve hiçbir işi de kendisine bağlamaz yani araç olarak da kendini bağlamaz Allah'ın fiilini görür İşte o zaman bunun itaat eden de asi olduğu da söylenemez Mesela bu kimsenin müşahede makamı cümlesinden misal yolu şöyle anlatırız. Diyelim ki biri seninle oturur, yemek yer, sonra da hiçbir şey yemedim diye yemin eder. Aynı şekilde seninle oturur, içer, sonra hiçbir şey içmedim diye yemin eder. Ve yemin ettiği halde de yemin etmemiş olur. İşte bu makamın sahibi Allah katında iyilerden ve doğrulardandır. Bir başkasında da Allah'ın fiilini başkasıyla görür. Kendisine tahsis edilen bir müşahede yoktur. Kendisinde hiçbir şey müşahede edemez ama dışarıda başkasında kimde ne görse Allah böyle yapıyor, Allah böyle yaptır diyorlar. Bu başka müşahede dedi. Allah'ın fiilini kendisinden görür başkasında edemez. Bu da olur Kendisinden görür Başkasından edemez Bir başka müşahede makamında Allah'ın kendisine gelen Fiil tecellisini taatlerde görür İsyan hallerinde kudretin Geçerli olduğunu göremez Kendisinden gelen Taat denilen, müsbet denilen hallerin Hepsinin Allah'tan olduğunu görür Fakat kendisinden isyan hallerinde Allah'ın kudretinin Geçerli olmadığını sanır İşte bu makamın sahibi fiiller tecellisi ile taat işlerinde Allah'la beraberdir. Fakat isyanlar yoluyla gelen fiil tecellisini Allah ona kapamıştır. Bu ise ona bir rahmettir ki ta ki masiyet kendisinden okul bulmamış ola. Ancak ne var ki <gülüyor> bu tek yönlü müşahede o kimsenin zayıflığına açık seçik bir işarettir. Eğer gücü olsaydı masiyet işlerinde dahi Allah'ın Fiil tecellisini müşahede ederdi tıpkı taatta olduğu gibi. Görürdü ve buna rağmen de şeriatın dış emirlerini korurdu. <gülüyor> bir başka. Bu makamda bulunan ancak masiyetler babında hakkın fiil tecellisi gelir. Ve onun için bir iptiladır ve bu iptila ona taatı müşahede ettiremez hali anlatıldığı gibi olan kimse iki şekilde görülür. A. Bir kimse vardır ki Allah ona taat yolunu kapamıştır. Ne var ki taat ehli olmayı sever. Fakat hep ondan masiyet daha evvel gelir taattan. Böyle olunca Allah taat yolunu kapar, masiyet yolunu açar. Hakkı onda müşahede etsin diye ve onda kemali ilahi böylece hasıl olsun diye. Bak şimdi ne kadar enteres Masiyette hakkı görüyor ya. Maztaatta göremiyor. Bu sefer masiyette görmesi hali görüşü devam etsin diye devamından masiyet geliyor. Mazi her masiyette hakkı görüyor. Bu sefer taat gidiyor. Nasıl masiyetle kalıyor? Ama onun masiyeti taat ikmine giriyor. İşte hala anlatıldığı gibi olan kimsenin ileride tahta dönmesi mümkündür. Müşahedesi eğer genişler yayılırsa o kayıttan çıkıp tahta da dönmesi mümkündür. Bir kimse de vardır ki tümüyle isyana dalmıştır. İş bu hale istidraç tabir edilir. Hak yolu bu kimseye kapalıdır. Böyle olunca artık o ebediyen masiyete devam eder durur. Çünkü bir yerle kayıt altına aldı fiili belli fiillerle, yani sırf masiyetle kayıt altına aldı. Sırf masiyetle kayıt altına aldığı için neticede haktan ebediyen mahrum kaldı. Kendini kayıtlandı. Biraz, biraz iyi bak, hakkı hakkı şey, masiyete devam ediyor ama masiyette hakkı, hakkı. müşahede ediyor. Bu hakkı müşahede alıyor. Neticede müşahide. genişleyip taatı da, taat tarihinde müşahedesine sokuyor. Ama bunda genişleme olmuyor. Masiyetle kayıt altında kalıyor. Taata giremiyor. Yani bir kısım fiilleri müşahede ediyor. Sonra rehmi müşahede var. Kendi kişiyi müşahede istiyorlar Tabii. Olur. İşte 11'de de şöyle. Hem isyan hem taat makamındadır. Bazen öyle bazen böyle. Kah masiyet hasrı olur. Kah taat hasıl olur. Bir başkasında ilahi fiillerde duraksızdır. Kendisinde Hakim olamaz Kendi arzusuyla gidemez Masiyete doğru gider Bu arada halinin Masiyet olduğunu bildiği için Ağlar sızlar masum olur Bağışlanmasını diler Ama bir yandan da fiillerde Hakkı müşahede eder Masiyetin çıkışlarında Kendisini korumasını Haktan diler İşte bu hal müşahedesinin temizliğine işarettir. Ve kendisine hükmolunan şehvet duygularından da kurtulacağını işaret eder. Bu makam sahibi de bir başkası, durum itibariyle yukarkine benzer. Yani kendine hakim olamaz, masiyete gider. Ama yukarki gibi ağlayıp sızlamaz, mahzun olmaz, korunmasını da dilemez. Kudret cereyanı altında sakin durur. Hiçbir şekilde ondan yüzünü çevirmez. Ve bu halinde kendisinde bir ızdırap da görünmez. Izdırap da görünmez. Kah öyle kah böyle. Ama masiyeti de masiyet olarak müşahede eder. Taatı da tahtı olarak müşahede eder. Her ikisini de bağlar. Masiyetten dolayı üzüntü sızıntı duymaz. Bir başkası. Bu kimse kudret cereyanını isyanlarda ve diğer hallerde görür. Masiyet icrasında da Allah'ı müşahede eder. İşte bu müşahede dolayısıyla onun işlediği masiyeti Allah taat yazar. Masiyet kelimesi onun üstüne yürümez. İlahi kudreti eseri olarak o masiyetin meydana geldiğini müşahede halindedir. Dolayısıyla... Masiyeti hakka bağlar. Hakka ise masiyet bağlanmaz. Dolayısıyla hakka bağlanan şeyden masiyet hükmü düşer. Masiyet hükmü düşünce hakkın hikmeti kalır. Hakkın hikmetini müşahedele taattan başka bir şey değildir. Bu kadar açabilirim. Bu makamda bulunan bir başka grup, masiyetin kendisi taat olur. Çünkü hakkın iradesine muvaffaktır. İsterse bu muvaffakatı kendisine verilen emrin dışında bir şeyle olsun. <gülüyor> Durum böyle olunca bu müşahede makamındaki kul emir cihetiyle asidir, iradeye uyarlılığı dolayısıyla taat ehlidir, mutidir. İşte bu durumunda fiilin vukuundan önce hakkın iradesini müşahede etmiştir. Böyle olunca o hataya Allah'ın iradesine muvaffıktır denir. Başka bir şey denemez. İşte bir başka yön. Bu makamda bulunan iptila belalar içindedir. İster şeriat yönünden bakılsın, ister hakikat yönünden bakılsın. Bu makamda bulunana tecellisini zem edilen cinsten yapmıştır hak ve hüsran değerliliğini müşahede ettirir ve bu müşahede halinde okul kendisinin hüsranda olduğunu bilir. Fakat bu hüsran halini de kendisine verenin hak olduğunu da bilir. Okulun hakkın zuhurundan kendisine kalan müşahede hükmünün iktizasıdır. Yukarıda bu anlattığımız durumla ilgili olan velilerden birini gayb ehli bir gördüm, konuştu. Ey veli Allah ile edep usulüne riayet etsen, böylece zahiri durumunu da korumuş olursun. Ondan da selamet dilesen, kendini onun işini talebe bırakmasan senin için daha iyi olur dedi o gayb zat. Bunun üzere o veli zat da şu cevabı verdi. Bu dediklerini ona söyledim. Ey efendim bu benim onun iradesine uymamdır. Acaba edeple onun bende dilediği hüsran libasına bürünmemem, isyan üzüntülerine takılmamam mı daha iyidir? Yoksa onun iradesine muvaffakat ederek zatın isim libasını mı giymem daha iyidir? evet şimdi sen düşün düşün ki onun arzusu dışında bir şey olmuyor bunun üzerine o tavsiye edici olan zat yolun açık olsun deyip ayrılıp gitti evet şunu bilesin ki yukarıda sözü geçen tecelli makamında bulunanlara makam itibariyle büyük şu anlatılan haller makam itibariyle büyük makamları yüce olmasına rağmen işin özünden mahcup yani hicap içinde yani perdeli, örtülü durumdadırlar. Haktan yana kaybettikleri bulduklarından çok daha fazladır. Ve şunu da bağlarken arz edelim ki fiillerdeki tecellisi isim ve sıfatlardaki tecellisine bir perdeden başka bir şey değildir. Tamamıyla kişilik içinde, kişi olarak kendini müşahedenin neticesinde muhayyel bir ilah tahayyülü içinde belli Kuvvetleri, belli vasıfları, belli manaları Allah'a değil kendi hevasındaki ilaha bağlamanın neticesinde meydana gelen bir müşahede hali oluyor. Bu anlatılanların tümü. Geldik isimlerin tecellisi bahsine. Şimdi isimlerin tecellisi bahsinden önce sıfat bahsindeki bir noktayı hatırlayalım. Yüce makamı bulmanın üç aşaması vardır dedik. Birinci aşaması kul önce nefsinden varlığından geçecek. Nefsi kesinlikle bilinmez bir şey olacak. Yok olacak ve Rabb'ı zuhur edecek dedik. Şimdi bu Rabb'ı zuhur etmenin sonunda Rabb'ı zuhur etme dediğimiz olay ne? Yani kendisini bir varlık olarak, bir kişi olarak, bir birim olarak müşahede etme hali tümüyle kaybolacak artık. Muhammed dendiği zaman bana hitap ediyor hissi gidecek. Sanki bir masa dendiği zaman, bir kedi dendiği zaman ne kadar bu iki isim onda bir varlık meydana getiriyorsa, Muhammed dendiği zaman da o kadarlık bir varlık kendisinde oluşacak. Ki bunun sonunda, geldik isimlerin tecellisi bahsinde, sonunun ne olacağını göreceğiz. Allah isimleri içinden bir isimle kulların arasından birisine tecelli ederse, o kişinin varlığı, benliği o ismin saçılan nurları altında erir, biter, yok olur, gider. Demek ki bu bahsettiğimiz varlığının ortadan kalkması hali isimlerden bir ismin manasının sende aşikare çıkışı neticesinde oluşur. Bilinçsiz olarak zaten bütün bu isimler senin varlığın. Fakat senin varlığını ortadan kaldırıcı bir biçimde bir isim sende tecelli ettiği zaman senin kişisel, birimsel varlığın ortadan kalkar. Böyle olunca Hakk'ı çağırdığın zaman onurlar altında erimiş olan kuldan cevap gelir. Bu ismini açar mısınız isimlerken? Yani bu isminin bilinçliliği mi? Hayır, Hakk'ın isimlerinin bilinçliliği. Tamam. Yani ilahi isimlerin müsemması olduğunun bilinci gelecek sana. Muammerlik bilinci tümüyle kalkacak, yok olup gidecek. İlahi isimlerin müsemması olduğunu müşahede hale oluşacak. Burada anlatılan isimlerin tecellisinden kasıt. Bu başlangıçta isim isim isim olur. Neticede tüm isimlerin müsemması olarak zatını müşahede edersin. İsimler tecellisi babında ilk müşahede makamı Allah'ın kuluna mevcut ismiyle tecelli etmesidir. Mevcut ismiyle tecelli ettiği zaman bakarsın ki mevcudiyetinde Hakkın varlığından başka bir şey yok. Mevcut ismiyle tecelli ettiğin zaman bakarsın ki varlığında hakkın mevcudiyetinden başka bir şey yok. İşte bu hak varlığının tümüyle hakkın mevcudiyeti olduğunu müşahede ettiğin anda senin varlığın tümüyle silinir gider. Mevcut olan haktır dersin. Demezsin, müşahede edersin. Hissedersin ve yaşarsın. İşte yaşama denen şey, yaşama denen şey budur. Bu müşahede ediştir. Kendinden kendini müşahede ediştir. Kendinle kendini müşahede ediştir. İlk oluşan şey budur. İşte la mevcuda illallah kelamının sırrı bu mevcut isminin tecellisidir. Tabi bu mevcut isminin tecellisi olduğu zaman sende burada bir ince nokta var. Mevcut ismi Ahmet'te tecelli etmez. Mevcut ismi sende tecelli eder, sende mevcut ismi tecelli ettiği anda da varlıkta mevcuttan başka bir şey göremezsin. Mevcut ismi Ahmet'te tecelli etmez. Mevcut mevcutta tecelli eder. Ve mevcutta tecelli etmesi hasebiyle de mevcut mevcudatta mevcuttan başkasını görmez. Göremez. İşte o zaman la mevcuda illa Kelamının sırrı zuhur eder. Eğer ki sen mevcut isminin ahmetta tecellisini sanırsan bu mutlak bir aldanıştır. Mevcut Allah'tır. Ondan sonra vahit ismi ile olan tecelli meydana gelir. Vahit isminin manası müşahede edilir. Vahit ismi tecelli ettiği anda mevcudun vahidi vahit olduğu müşahede edilir. Mevcut mevcudat değil vahittir. Mevcut isminin manasının oluşmasından sonra her ne kadar bir keset müşahedesi ve mevcudat gibi bir müşahede oluşursa da bu bu da daha sonra vahid isminin tecellisiyle vahidin manasının müşahedesiyle vahid ismi nun manasını seyrederek mevcudat olmadığı müşahede edilir. Mevcud ...isminin... ...keset kalıntılarından... ...oluşan... ...çokluk görüntüsü kalkar. Anlatabiliyor muyum? Dolayısıyla... ...artık... ...vahit... ...olan mevcut... ...müşahedesi gelir, oturur. Nihayet vahit isminin... ...oluşmasından sonra da... ...müşahed edilmesinden sonra... Allah ismi tecelli eder. Yani şimdi ikinci kademe dediğimiz aşama 3 aşama oluyor. Önce mevcut sonra vahit sonra Allah ismine bakıyorsun. Yani Allah ismine bakabilmen için önce mevcut ve vahit isimlerinin tecellisi şart. Müşahedesi şart. Bu iki müşahede olmadan Allah ismi aynasına bakılmaz. İşte Allah ismi tecellisine mazhar olan hakikat duruna şu nida gelir. Gerçekten ben Allah'ım. İnni en Allah ayeti hakikatinde tecelli eder. 20. sure 14. ayet. İşte bundan sonra kuldaki kulluk ismi kalkar, Allah ismi sabit olur. Zaten Rahmaniyet bahsinde de gördük, kul ismi emaneten verilmemiş miydi, varlığını emanet olarak takmamış mıydı? Takmıştı. Dolayısıyla Allah ismi bu 3 aşamadan 2 aşamadan sonra Allah ismiyle tecelli ettiği zaman o emanet erir, kalkar, 1. aşamada kalkmıyor muydu? birinci aşamada kalkıyor tabii canım üçüncü aşama dediğim, hayır üçüncü aşama dediğim yani mevcut mahluk. ve vahit isimlerinden sonraki Allah ismini kastediyorum üçüncü aşama olarak öbür üçüncü sıralamadaki üçüncü aşamayı koymuyorum yani ikinci kademenin üçüncü ismi olan Allah ismi tecelli ettikten sonra demek istedim işte o zaman emanet olarak verilmiş olan kulluk mahlukiyet ismi düşer, isim düşer Allah ismi baki ve sabit olarak kalır durum bu olunca sen ya Allah dediğinde o kuldan buyur çağrına geldim hitabını işitirsin sen ya Allah dediğin için hitap sana kuldan gelir sende senlik olduğu için kul görme hali var olduğu için kul dediğin yerden sana buyur sana icabet edeyim hitabı gelir Dolayısıyla kesrette olan o varlığı gördüğün zaman yahu bu adam Allah'lık koltuğuna oturmuş kalkmıyor. Bu Allah. Kendini Allah sanıyor dersin. Çünkü sende senlik olduğu için karşındakinde de onu onlukla görürsün. Halbuki eğer sendeki senlik kalksa ondaki onluğu görmeyeceksin. Yani mevcut ismi sende tecelli etse sen orada artık kul görmeyeceksin. Ama kul gördüğün için onu Ahmet, Mehmet, Hasan, Hüseyin gördüğün için Bu defa Ahmet Mehmet Hasan Hüseyin Allah'lık taslıyor ders Halbuki enel er hak diyen hakkın kendisidir. Hükmünce senin o kul gördüğün, kul sandığın varlıktan sana hitap eden kendisi olur. Dolayısıyla buyur kulum hitabı gelir sana zannın üzere ondan sana buyur kulum hitabı gelirse, belki bu senin zannına göredir. Çünkü ben kulumun zannı üzere tecelli ederim diyor. Zannı üzere im diyor. Üçte i̇şte sözü geçen, anlatılan bu durumdan makamdan da öteye geçer. Manevi halinde tam bir kuvvet bulur. Neticede kendi mevhum varsandığı var sandığı var zannettiği Berlin'den geçiş tamamlanınca Allah isminde tam bir baka hali oluşur. Allah isminde tam bir baka hali oluşur. Baka'nın manasını daha sonra göreceğiz ama burada kısaca anlatayım. Allah'ın Allah olarak ezel ebed kaim baki olduğunun müşahedesidir. Allah sonsuza kadar devam edicidir manasına değil. Baka, nefum, ezel ebed Allah'tan Allah'ın kendi varlığıyla kendisinin kaim baki olmasının müşahedesidir. Vaka. Var olan Allah imiş gayri bir şey mevcut değilmiş. Sözünün ifadesi bakanı anlatır bir manada baki Allah dediğimiz zaman yani Ahmet fani Allah baki Ahmet yok olacak Allah kalacak değil var olan Allah'ymış gayrı mevcut değilmiş manasına gelir bakan artık böyle bu durumda sen ya Muhammed diye çağırsan bizzat sana cevap veren buyur söyle çağrına geldim cevabıyla Allah olur Şimdi kul manevi gücünde terakkiye devam ederse Artık izafeten eden kul diyoruz Anlatımsa dediğinde Hak ona Rahman ismiyle tecelli eder Daha sonra takatın nispetinde devam ederse Rab ismiyle tecelli eder Önce Rahmaniyet Sonra Şububiyet Ondan sonra Melek ismiyle tecelli eder Melikiyet sırları açılır Daha sonra Alem ismiyle Tecelli eder Kadir ismiyle tecelli eder. Bu anlatılan isimlerden herhangi bir isimle hakkın tecellisi bu saydığımız sıraya göre biri öncekinden değerlidir. Çünkü tafsir yolundan tecelli olmaktadır. Tafsil yoluyla sonra gelen, önce gelenden değerlidir. Tafsil yolundan gelense icmal yani toplu yoldan gelen tecelliden daha azizdir. Mesela Hakkın Rahman ismiyle kuluna tecellisi Allah ismindeki toplu zuhurdan daha tafsillidir. Rab ismiyle tecellisi Rahman ismindeki toplu zuhurdan tafsillidir. Melek Rab'dan Alim Melik'ten ve bu gibi diğerleri de birbirinden daha Tafsillidir Ancak Zata bağlanan tecellileri bu kıyasın dışında Tutmak gerekir Çünkü Allah'ın zatı Anlatılan mertebelerden bir mertebenin Hükmüyle özüne tecelli edince Özel durumların da Üstünde umumi ve Şumullü bir hal hasıl olur Yani bir Ferdiyet, bir vitriyet bir hadiyet, bir vahidiyet isimleriyle oluştuğu zaman tecelli bu isimlerin tümünü kapsamını alır ve tümünden aziz olur. İşte bundan sonra kul öz hakikati olan bu manalarla zata varır. Ve bütün bu isimleri kendi özünden talep eder. Bu isimlerin manalarını kendi özünde müşahede eder. Ve onun bu talebi emrivati gibi bir durum olur. Çünkü kendinden kendine oluşan bir şey ve muradıdır. Muradı da iradesidir, iradesi de otomatikman neticesidir, neticesini meydana getirir. şiirden bir beyt okuyalım. Zatım zatıdır, ismim ismidir, halimle müttehid olur gariplik bir yana. Gerçekte ikimiz dahi zata bağlı bir değiliz. Ancak seven sevgilinin özü, sebep sevgi buna. Seven, sevgilinin özü. Dolayısıyla seven ve sevilen gibi bir ikilik yok. Sevilenin özü olması dolayısıyla da sevgi oluşmuyor, ona sevgi deniyor. Şimdi isimler bahsinde önemli bir nokta var. Çok çok önemli olan bir nokta. yok kendine tecelli gelen kimsenin ismi göremeyişi ve ismi müşahede edemeyişidir. Bu durumda o ancak zatı müşahede eder. Lakin o isimde ayırt edilen sultanlığını bilir. Ve bilir ki Allah ile oluşu kendisinde tecelli gösteren isimlerledir. Sadece o isimlerin manasıyladır. Diğer manalar yönünden değildir. Diğer manaların aşikaya çıkmadığını, tecelli etmediğini de müşahede eder. Dolayısıyla, Zatı bilmesi dolayısıyla Zatı bilmededir. Ancak, Tam şumullü bir Zatı biliş, bütün isimler yönünden biliş değil, Kendinde tecelli eden bu isimler yönünden Zatını biliştir. O isim zatın ismidir. Zatın ismi muhasebiyle o ismi bilmesiyle zatı bilmiştir. Ama o ismi bilişiyle zatı bildim derken zatı o isimle kayıt altına alırsa orada mahcup ve perdeli kalır. Kendi özünden mahcup ve perdeli kalır. İşte isimler sıfatlara perdedir. Hükmü buradan oluşur. Bütün isimleri ihata etmediği sürece Zatı ancak o isim yönünden bilmiştir. Sen zatı biliyorsun doğru. Zat hakkında dediğin doğru. Ama o zat hakkındaki bilgin sendeki mevcut veya vahit ismi yönünden. Diğer isimler sende müşahede durumunda değil. Dolayısıyla ben zatı biliyorum dersen doğrudur. Zatı bilemiyorum dersen hakkı söylemiş olursun. Zat, bütün isimleri camidir. Ferktir değil mi? Daha belki vacizde konuştuk. Ferdi olması sebebiyle bütün isimler kendisinde mevcuttur. Ama sen sadece kendindeki o isim yönünden müşahede ediyorsun zatı. O isimde yönünden müşahede ettiği için diğer isimler yönünden söz konusu değil bu durum. Olmayınca da o isim sana diğer isimlere perde olmuş oluyor bir nevi. Kendindeki o o isim müşaadesi, o isim seyri Kendindeki o isim seyri zatını diğer isimler yönünden, tanıma yönünden sende perde oluşturuyor. İşte bunlar nurdan perdeler denilen perdeler. Ve neticede zata varan yolunu kendindeki o isim göstericiliğiyle müşahede eder ve onun ismini bilir ki kendisi Allah'tır yahut Rahmandır yahut Alim'dir. Bu misailer çoğaltılır hepsi aynı esasa göredir. Ve hangi ismin tecellisinde ise vahid mevcut. Zattan yana müşahedesi de ancak o kadardır. Zatının müşahedesi ancak o kadardır. İsimler tecellisi üzerinde insanların durumları çeşitlidir. her birinin kendi istidadına kabiliyetine göre çeşit çeşit hallere girerler. Bunlardan bir kısmını anlatacağız. İsimlerin hepsini sayma yolu kapalıdır. Sonuna varılmaz. Kaldı ki her isimde tecelli eden hak olmasına rağmen insanlar muhaliftir, değişiktir. Dolayısıyla hakka vuslat yolları da değişiktir. O yolların hepsini anlatmanın da sonu gelmez. Benim burada anlatacaklarım, sülukum esnasında bana gösterdikleri benim başımdan geçenler, diyor Abdülkerim Cili. Aslına bakarsanız bu eserde hikaye yolu başkalarından naklettiğim, kendi halimden anlattığım şeylerin hepsi de hemen hemen aynıdır, yaşadığım hallerdir. Başkalarından naklettiklerim dahi, gerçekte de başkalarının değil, kendi bizatihi yaşadığım şeylerdir. Yaşamadığım halleri ben bu kitapta yazmadım, diyorum. Şimdi kadim ismi, bazılarına hak kadim ismi yönden tecelli eder. Bu tecellide yol alan kişinin durumu şudur. Hak o kimseye kendi oluşumu keşif yolundan açar. Bu keşif sayesinde o kimse halkı yaratmadan önce kendisinin ilimde mevcut olduğunu anlatır. Hakkın ilmi ise kendi varlığının varoluşuyla vardır. İlmi de kendisiyle vardır. Sen de ilimle varsan, sen kendinle var olmuş olursun. Allah ki kadimdir, ilim de kadimdir. İlimde var olan da kadimdir. Öylesi varlığının sonradan olma değil kadim bir varlık olduğunu müşahede edersin. Malum da ilimden çıkar ve yine ilme bağlanır kadim vasfına bürünür. Hatta ilmin ilim olması malum olmasına bağlıdır. Yani alim birine alimlik ismini veren bir kelimedir. Bu itibara göre ilahi ilimde varlıkların kadim olması lazım gelir. Kadim vasfını alan kulun dönüş yeri hak olduğu için bu durum böylece sabitleşmiş olur. Neticede Allah zatının kadim isminden tecelli edince kula onun kendini yaratılmış sonradan olmuş sanması hali gider ve Allah ile kadim olarak kalır ve kendi geçici varlığından yana her şey yok olur. Böylece kendisinin kadim, başı olmayan, başı olmayan, evveli başlangıcı olmayan bir varlık olarak var ola geldiğini müşahede eder. Bazılarına hak ismiciyetinden tecelli eder. Bu tecelli yoluna giren kimsenin durumu şudur. Allah o kimseye keşif yoluyla ayeti kerimede işaret eden hakikatının sırrını açar. Ki o ayet şudur. 46'ya 3. Yeri, semaları ve bu ikisi arasında bulunanları hak olarak yarattık. İşte bu hak tecellisi okula geldikten sonra ondaki halk sonradan var olma, sonradan olmuşluk. E, eskiden yokken sonradan olmuşluk hali yok olur gider. Böyle olunca mukaddes bizzat kalır. Münezze sıfatlar halini olur, alır. Haktan gayrı ortada bir şey kalmaz. Halkiyet durumu yok olur gider. Mahluk görme hali ondan kalkar gider. Tabi mahluk görme hali kalkar gider derken bunu geniş manada Ahmed'in muammeri Ayhan'ı konuşmuyoruz. Halk olmuşu görme hali kalkar. Haktan gayrı bir şey kalmaz anlamında konuşuyoruz. Bunları atlamayalım kesinlikle. Vahit ismiyle de tecelli eder bazılarına. Bu tecelliden geçen kimseye Allah bu aleminin sınırlarını aşırtır. Haliyle bu okula nasip ettiği keşif yolundan olur. Vahit ismi tecelli edecek ve bu keşif yollu olacak. Keşif yolu olmazsa vahit isminin manası ve tecellisi zaten anlaşılmasına imkan yoktur. Ancak bu isminin manası keşif yolu olur. Nasıl ki mevcut ismindeki gibi. Bu tecelliye uğrayan kimse Allah'ın zatında görünür. Dalganın denizden görünüşü gibi. İşte bu müşahede makamına varan hakkın zuhurunu sayılarla tespit edilen mahlukattan vahit hükmüyle görür. İşte bu görüş anında dağı yıkılır, sözü sayha olur. Vahit Allah'ın birliğinde vahit, vahdeti bulur. Gözünde yaratılmışların tümü yok olmuştur. haksa ezel, ebed, baki, vahittir. Bazılarında da kuddus ismi ile tecelli eder. Bu tecelliye erdikten sonra onda bir keşif yolu oluşur. Bu keşif yolunda ruhundan üfledim ayetindeki nefhin manası ve ruhun manası ona açıklanır. Daha doğrusu müşahede eder. Ve o mana şöyle bildirilir ki Allah'ın ruhu onun özüdür. Ruh ise Allah'ın ruhudur. Allah'ın ruhu kendinden gayri bir şey değildir. Ve Kuddus isminin manasını böylece görür. O zaman Bu aleme ait tüm noksanlar ondan düşer. Noksanlar düşer derken noksanlar var da var olan noksanların noksaniyeti kalkar değil. Manayı burada açıklığa kavuşturun, anlayın artık. Noksanlık hükmü düşer. Allah baki kalır. Münezzeh olarak. Zahir isminden de tecelli eder bazılarını. Bu keşif alemi içinde nur ilahinin sırrı açılır. Kendisine bir marifet yolu gözükür. İş bu marifet yoluna girdiği anda anlar ki o zahir olan Allah'tır. Zahir olan Allah'tır, müşahedetsiz, kendisinde ikinci bir keşif kapısı açar. Bakar ki zahir olan kendisidir. Böyle olunca mahluk kaybolur. Hakkın batın alemlerinde fena yoluyla mahluk gizlenir. Zahir olan Allah aşikar olur. Yaratıl, yaratılma durumu mevcudattan kalkar gider. Zahir olan Allah gelince. Hak geldi, batıl gitti yıkılınca. Bazılarında da batıl ismi cihetinden tecelli eder. Bu tecelliye nail olan keşif yolu görür ki eşya yani şeyler adı verilen her birinin varlığı, kıyamı Allah'ladır. Bu keşfi kendisi o eşyanın batını olduğunu kula için yapar. Böyle yapılınca varlığın batınının Allah'tan gayrı olmadığını müşahede eder. Varlığın batınının Allah olduğunu müşahede etmesiyle birlikte varlık hıkımı düşer ve batın ismi yönünden Allah'ın zatından gayrı bir şey kalmaz ortada. Böyle olunca hak batın olur. Batın ciyetinden kendisini bulur. Bulunca da varlık gene kalması ortada. Bazılarına da Allah'ı ismiyle tecelli eder. Bu tecellide açılan yolların sınırı yoktur. Bütün tecellilere masar olur. Ki bu mana daha önce de anlatılmıştı. Bu tecelliye nail olan için belli bir yol, şekil, sınır çizilemez. Allah tecellisi zuhur yerlerinde daima değişik şekil alır. Bu onun ihtiva ettiği mananın bir icabıdır. İş bu değişikliği ise zuhur yerlerinin o tecelliyi kabul etme yerinden değişik mizaç ve kabiliyetlerine bağlamak gelir lazım gelir. Evet Allah isminden tecelli ettiği zaman okul Kendi nefsinden yana fena bulur. Nefsini müşahede edemez olur. Ve kendisinden gaye Allah olur. Ondan ve onun için. İş bu durumlardan sonradır ki o tek zat olur. Sıfatlarda tek olur. Ana, baba ne, çocuk ne? Bunların hiçbirini artık tanımaz olur. Anlatıldığı gibi olduğunda Allah'ı zikreden ok, kulu zikreder, Allah'a bakan okula bakmış olur. Ama bunun için Kul huvallahu ahattaki lem yelit ve lem yület ve lem yekün lehu küfüven ahat ayetinin sırrının keşfi olması lazımdır ki anasız, babasız çocuksuz kalabilsin. Eğer daha biz kendimizi kişi kabul ediyorsak, hala bizim anamız, babamız, çocuğumuz varsa anamızdan, babamızdan, çocuğumuzdan dolayı üzülüp sıkılıyorsak bunları güzel güzel dinliyoruz sadece demektir. Burada bir beyit var, onu okuyalım. Onun vasıfları vasfım zatı zatım Huyları benim cemalde parlamadan yana. İsmim gerçekten ismidir. Hatta zatına isimdir. İsim, efsap benim ne varsa bağlılarından yana. Bazılarında Rahman ismi cihetinden tecelli olur. Hak kuluna tecelli, Allah ismiyle tecelli ettiği zaman zatını onun için delil kılar. Ve onu zatına ulaştırır. İşte bu kendini müşahede halinden sonra Rahman tecellisine erer. Rahman tecellisi tamamen zatî bir tecellidir. Burada Rahman isminin tecellisi sonunda zatî isimler tecelli eder kendisine ve bu zatî isimlerle kendisini tanımaya başlar. Bahsettiğimiz Allah ismi tecellisinden sonra Rahman ismi tecelli edecek. Rahman ismi tecellisi içinde, Rahmaniyet tecellisi içinde Rahmani isimlerle kendini tanımaya başlayacak. Vahid, Ehad, Fert, Vitr, Kuddüs, Samet gibi. Ve bu isimler birer birer kendisine iner. Haliyle Hakk'ın zatından kendisine vurula, verilen bir nur olur. Bu isimlerin sonunda Rab ismi gelir. tecellilerinin başlangıcıdır. Makabillah denilen mahaldir demiştik. Buraya not almıştık. Kul bu ismin tecellisini kabul ettikten sonra artık kabiliyetine göre hak ona Rab ismiyle tecelli eder ve akabinde Esma-i Nefsiye adı verilen isimler gelmeye başlar. Bu isimler kulla hakka, hakta müşterek olan isimlerdir. Rab ismi sultanlığı altındadır. Alim, Kadir gibi. Ondan sonra Melikiyet, Melik ismi tecellisi gelir. Eğer kulun kabiliyetinde bu tecelliyi kabul etme durumu varsa, hak ona bu tecelliyi de yaparsa, kemal durumlarıyla kula isimlerin hemen hepsi gelir. Ta ki kayyuma kadar. Allah o kula hak olarak kayyum isminin tecelliyi yolunda verirse, açarsa, artık onun işi isim tecellilerinde bitmiş olur. Ve bundan sonra sıfat tecellilerine gelir. Sıfat tecellileri 14. bölüm. Bunu da yarına bırakıyoruz geldik 14 bölüm sıfatlar tecellisi bahsi Süpan olan. Hakkın zatı, zatı Kullarından birine Sıfatlarından biriyle tecelli edince O kul tecellisini aldığı o sıfatın semasında yüzmeye başlar O sıfatın semasında yüzmeye başlar Fakat bu icmal yoluyla olur ve son haddine ulaşır ancak bu konuda tafsil yolu kapalıdır. Sıfatların müşahedesi bağlamında tafsil yolu kapalıdır. İcmal yolu, toplu yolu o sıfatın sonuna kadar ulaşılır. Bu ne demektir? Geleceğiz. Sıfat tecellisine mazhar olan zatlara gelen tecelli ancak ancak icmal yoluyla gelir, tafsille değil. Kul bir sıfatın semasında yüzmeye başlar. İcmal yoluyla onun kemaline ulaşırsa o sıfatın arşını doldurur. Yani kendi aldığı sıfatın yani kendi sıfatının yani kendini o sıfatı yönüyle tanır. Kendini o sıfatı yönüyle tanır. Bundan sonra diğer bir sıfatla karşılaşır. Onunla olan hali de önceki gibi sürer gider. Ta ki o sıfatı da icmal yolda ikmal edene kadar. Bir kulun yukarıda anlatılan hale gelmesi seni şüpheye düşürmesin. Müşkül iştir bu yap olmaz deme. Bu olur şöyle ki. Hak bir kula isimlerinden veya sıfatlarından biriyle tecelli etmeyi dilediği zaman zaten o kul fena bulur. O kadar ki kendinden geçer varlığı kalmaz. Varlığı kalmaz Onu kendi varlık bağından söker. Ama bu varlığı kalmama hali yarım günlük, bir saatlik, iki saatlik bir şimşek çakması gibi değil. Sürekli olarak oluşur. Sürekli olarak kendi varlığını göremez olur. Sürekli olarak bir kere olur ve ondan sonra artık sürekli devam eder. Hilmi gözden kaybolur. Kaybolduktan sonra da bir daha artık ezelebet